baktığımız zaman e, bilim adamlarının e, özellikle yabancıların e, kahir ekseriyetinin ateist olduğunu görüyoruz. Yani bilimle sebeplerle bu kadar iç içeler. Bunun nedeni acaba nedir? Bu mutlak olarak böyle değildir. Ennasu ala din mulukihim. İnsanlar kralların meliklerin dini üzeredirler. Yani bir Selçuklu'nun hakimiyet yıllarında Osmanlı'nın hakimiyet yıllarında, Abbasiler, Emeviler zamanında, Müslümanların canı hakimiyeti zamanında ilim adamlarının önemli bir bölüm Müslüman'dılar. Şimdi peki modern bir dünya var. İnkarla bir noktaya gelmiş. Müslümanlar da yatmışlar. ilimle irtibatlarını koparmışlar. O adamlar da yürümüşler. Yani siz yolda değilseniz birileri yürüyorsa elbette aranızda bir fark olacaktır. Vallayse lill insan illama sa Allah Azze ve Celle çalışana veriyor. O adamlar da çalmışlar, çırpmışlar, Afrika'yı vesaire soymuşlar. Ama neticede cehledenler olmuş. Bir noktaya kadar gelmişler. Patent itibariyle Müslümanlardan keşiflerin önemli bir bölümünü almışlar. Ama kes, kopyala yapıştır yoluyla onları büyük bir intihal ustalığı göstererek Kendilerine bunları mal etmişler. Böyle bir Avrupa'yı karşımızda bugün itibariyle görüyoruz. Bilim dediğimiz ortada bir mevcudiyeti var ama bunun ahlakı yok, bunun vicdanı yok. Onun için o bilim atom bombası yapmasına engel olmuyor, mani olmuyor. İslam'da olsa böyle bir fotoğrafla asla karşılaşamazdık. Peki bugün itibariyle bunların bir bölümü ateist olabilir ama dün böyle değildi İslamiyet'in hakmiye zamanında değil yetiştiği bir çevre var o çevrede büyürken ona hep düşman olarak Müslümanları göstermişler yani o da imkan bulup gelip bir kitap açıp hakikatle yüzleşme cehdini göstermemiş Anthony Philip diyor yanılmışım Tanrı varmış orada nakillerde bulunuyor Einstein diyor ki bizim halimiz şuna benziyor. Bir kütüphaneye bir çocuk giriyor, İçeride farklı dillerle yazılan eserler var, kitaplar var. Çocuk o yüzlerce kitaba şöyle bakar, onların dilinden bir şey anlamaz. Ama der ki, mutlaka bu kitapları yazan insanlar vardır. Yani çocuğa sorsa bu kitap, e mutlaka bu kitapsa o zaman bunun bir müellifi vardır. Bunun bir yazarı vardı. Çocuk böyle bir hükme varır, ulaşır. Yani şu bardaksa çocuk bilir ki bunu yapan bir fabrika vardır. Yani bu bardağı buradan bıraksam, kırılsa çocuğa sorsan, bu ne oldu? E birisi attı bunu, kırdı. Bunu atan birisi var, bir fail var. 5 yaşındaki aklıyla çocuk bunu söyler. Peki biz de diyor, esasında dünyada o çocuk gibiyiz. Yani kainata baktığımız zaman, her şey bize eşya Allah var diyor O Tanrı diyor tabi Allah var diyor Ama merak ettiğim şu ki Allah Teala Nasıl yarattı Bu kadar varlığı nasıl var etti Benim hayretim orada Fakat Gördüğüm her şey Allah'a karşı o diyor Tanrı içinde Tanrı diyor Tanrı'ya karşı olan Hayranlığımı artırıyor diyor Kim diyor Einstein diyor Kuantuma bakın Orada ilerleyenler kainattaki o düzeni harikalı görünce Allah var diyorlar. Yani baktığınız zaman özellikle fizikle uğraşanların önemli bir bölümü Allah'a iman ediyor. teslim oluyor. Yani belki tam Müslüman olamıyor. Niye olamıyor? Şimdi Einstein'a bakın. Diyor ki bu düzen varsa o zaman Allah vardır. Bizi ona götürüyor diyor. Peki bir noktaya kadar geliyor. Oradan öteye kim elinden tutacak? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşte orada Müslümanlar devreye girmeli. Fakat bizi yaktılar, yıktılar, medreselerimizi dağıttılar, ulemamızı dar gönderdiler. Osmanlı'daki o müktesebatı bugüne taşıyamadık. Taşıyamadığımızdan işte bu adamların elinden tutacak. Bak akıl seni buraya getirdi buradan öteye Hz. Muhammed Aleyhisselam'la gidebilirsin. Gazali'nin diz çöktüğü yer burası. Buradan öteye akıl. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme teslim olmadan gidemez. Tolstoy ahir ömründe ata biniyor gidiyor. Nereye gidiyor? Adam yani Rus'un edebiyatının zirvesi bir arayışın içerisinde. Pascal manastır'a kapanıyor diyor ki bana şunun bunun değil bana Muhammed'in bildirdiği Allah'ı anlatın diyor. Yani şimdi bir akıl bir yere kadar geliyor. Eğer akıl hala vazifesini bir noktaya kadar ifa ve icra ediyorsa mutlaka Allah var diyecektir. Mümkünatı var mı? Nasıl o zaman bu alem oldu? Yani şu bardak kendiliğinden olmuyor da. Eşeğin arkasında yürürken Eşeğe bir tekme atsa, Tesadüfen oldu deyip yola devam etmiyor Ne yapıyor? Çifteyle karşılık veriyor Eşek Eşek olarak biliyor ki Mutlaka bu tekme bana Atıldıysa Bu acıyı çektiysem O zaman bunun bir sahibi var diyor Ve çifteyle cevap veriyor Ya eşek biliyor ki Tekme kendiliğinden olmaz da Nasıl olur bu kainat kendiliğinden olur? Olur mu? İşte akıl Einstein'ın aklı geliyor, teslim oluyor. Evet. Ama ona o hendeyi atlatacak bir kurtarıcı lazım. O da Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onu getirip takdim edemediğimizden dolayı orada kalıyorlar. Geliyorlar ama gemide rıhtıma adımlarını atamıyorlar.